Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programın ön söz kısmındaki başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Kur'an'ın anlaşılmasında yöntem Kur'an-ı Kerim, Müslümanların hayatları için vazgeçilmez bir rehber olarak kabul edildiğinden onun doğru anlaşılması için ilk dönemlerden itibaren yoğun bir zihni faaliyet ortaya konmuş ve bunun ürünü olarak zengin bir literatür oluşmuştur. Sahabe ve onları takip eden nesilde şifahi olarak oluşturulan, bir sonraki nesilden itibaren de yazıya geçirilen bu mirasın bize kadar gelen ilk örneğini, İmam Şafii'nin Er Risalesi teşkil eder. İmam Şafii, ''Nasıl anlaşılır?'' sorusu yerine ''Nasıl açıklıyor?'' sorusunu koymuş ve kitabının baş tarafında Allah'ın kendi hükmünü nasıl ve hangi lafızlarla, kavramlarla açıkladığını tespit etmeye çalışmıştır. Gazali, ''El-Müstasfâ min ilmel-usul'' isimli kitabında, Hz. Peygamber'den duyulan ilahi kelamdan Allah'ın muradını anlama problemini ele almış bunun için kitapta kullanılan dilin bilinmesinin şart olduğunu kaydettikten sonra sözü şöyle sürdürmüştür. Eğer lafız başka bir manaya ihtimali bulunmayan anlamında nas ise anlamak için dili bilmek yeterlidir. Eğer sözün birden fazla manaya ihtimali varsa yanında bir de karine bulunmadıkça ilahi murat anlaşılamaz. Karine de birkaç çeşittir. Hasat günü de hakkını verin. Mealindeki ayette geçen hak kelimesinin öşürdür diye açıklanmasında görüldüğü gibi karine açık bir söz olabilir. Gökler de onun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Mealindeki ayette olduğu gibi karine akıl olabilir. İşaret, hareket ve davranışla Öncesi, sonrası gibi pek çok hal karineleri olabilir. Bunları bizzat gören ve yaşayan sahabe, daha sonrakilere kesin bilgi veya zan hasıl edecek şekilde açık sözlerle veya az önceki geçenlere benzer karinelerle naklederler. Gazali'nin yaptığı nas olan ve olmayan sözler taksimini, manalarını açarak ve her birinin özelliklerini açıklayarak veren usulcülerden şevkani, Özetle şunları söylemektedir. Lafızlar zihinlere hem mantıkları hem de mefhumlarıyla bir takım manaları taşırlar. Mantık, söylenen demektir. Manaya sözden, sözün lügat anlamından ulaşılıyorsa, anlaşılana terim olarak mantık denir. Söylenenden, lafızdan değil de onun manası üzerinde düşünülerek, bir takım işaret ve karineler değerlendirilerek, bir başka manaya ve hükme ulaşılıyorsa buna da mefhum denir. Mantuk, mana bakımından tek ihtimali ise nas, çok ihtimalli ise zahir ismini alır. Lafzın mantuki ile tek manayı ihtiva etmesi de mutabakat, tazammun ve iltizam şekillerinde olursa sarihtir. Belli bir insanın adı olan Ahmet lafzının o insanın bütününe delaleti, bütününü anlatması, birincisine mutabakat. Eli, ayağı, kalbi gibi parçalarını anlatması, bunların da genelin parçaları olarak manaya dahil bulunması, ikincisine tazammun. Yürür ve konuşur olduğunu anlatması da, üçüncüsüne iltizam örnektir. İltizamda Ahmet'in insan olduğunu düşünen kimse, onun bir arıza bulunmadıkça yürür ve konuşur olması gerektiği, insan olmaktan bunun lazım geldiği sonucuna varmaktadır. Bu sonuç, bu mana, Ahmet'in bütünü veya parçası değil, başka bir ilişki türüyle ona bağlı olan özelliğidir. Bu manaların tamamı, Nas'ın sarih manalarıdır. Sözden manaya gidiş, iktiza, ima ve işaret yolları ile olursa, gayri sarihtir. Şer an veya aklen cümlenin ve mananın tutarlı, doğru olması belli bir anlayışı, söze belli bir mana vermeyi zorunlu kılıyorsa, iktiza delaleti, cümleyle birlikte bulunan hükmü saçma veya yersiz olmasın diye gerekçi olarak yorumlamak icap ediyorsa, başka bir deyişle söz, hükmün gerekçesi olarak değerlendirilmediği takdirde, gereksiz olacaksa, ve bu sebeple gerekçe illet olarak değerlendirilmiş olursa, ima delaleti, söyleyenin kastetmediği tutarlı bir mana ortaya çıkıyorsa, akıl bu anlamı da çıkarıyorsa, işaret delaleti söz konusudur. Mefhum, söylenenden, mantıktan çıkarılan, ama söylenmemiş olan, sözde geçmeyen manadır. Bu da muvafık ve muhalif diye ikiye ayrılır. Mefhum diye ifade edilen mana mantuktan anlaşılan manaya uygun ise muvafık mefhum vardır. Bu iki mana hüküm ve etki bakımından eşit ise mefhumdan çıkarılana lahnül hitap denir. Annene öf deme sözü, bıktım senden deme mefhumunu da verir. Bu lahnül hitaba örnektir. Aynı cümleden çıkarılacak olan Anneni dövme mefhumu ise mantuktan daha kuvvetlidir ve buna fahvel hitap denilmektedir. Mantuk ile mefhum arasında uygunluk değil, bir yönden aykırılık, muhalefet varsa muhalif mefhuma ulaşılmış ve buna delilül hitap ismi de verilmiştir. Muhalif mefhumun çeşitlerine girmek sözü uzatacağı için burada birkaç örnekle yetineceğiz. Kırmızı elma al demek, yeşil elma alma demektir. Çocuk uyanırsa hırkasını giydir demek, uyanmazsa giydirme demektir. Attan şehre girince in demek, girmedikçe inme demektir. Klasik usulcüler, Arap dilinin Kur'an'ın nazil olduğu çağdan bu yana sahip olduğu bu ifade, delalet özelliklerini göz önüne alarak lafızdan hareket etmişler, kısmen veya tamamen yürürlükten kaldırıldığına, neshe dair kesin delil bulunmayan ayet ve hadislerin manalarını ve hükümlerini bütün zaman ve mekanlar için geçerli kabul etmişler, Kur'an'ı da bu çerçevede anlamaya, açıklamaya çalışmışlardır. Kur'an'ın ve hadislerin bütününden çıkardıkları temel amaçları, makasıtları, Yeri geldikçe tek tek ayet ve hadislerin hikmetleri olarak değerlendirmişler, buna dayalı açıklamalar yapmışlardır. Belli bir ayet veya hadisin ilk bakışta anlaşılan manası akıl veya makasıtla ya da manaları açık ve kesin naslar gibi daha güçlü bir delille çelişirse, zayıf olanı güçlü olana göre yorumlama, tevil, uzlaştırma yoluna gitmişlerdir. Klasik tefsir usulünde ağırlıklı olarak Kur'an metninin bağımsızlığına zarar vermeden onu anlama çabası esas alınırken son zamanlarda bu çabanın yanında Kur'an'ı içinde yaşanılan zamanın şartlarına taşıyarak ona yaşanan hayatın gidişini belirleyici bir işlev yükleme düşüncesi ağırlık kazanmaya başladı. Bazı çağdaş İslam alimleri ve fikir adamlarına göre İmam Şafii'den itibaren klasik dönem usulü fıkıh ve özellikle Ehli hadis geleneği mensupları, yorumcunun özelliğine karşı Kur'an metninin bağımsızlığını koruma kaygısını öne çıkarmışlar. Ancak zamanla bu kaygının abartılması, giderek metni anlayan öznenin yaşadığı dönemin ve toplumun şartlarından uzak kalması sonucunu doğurmuş, bu da Kur'an-ı Kerim'in yaşanan çağa taşınmasına ve belirleyicilik işlevine zarar vermiştir. Bu ortak tespite rağmen az çok farklı öneriler geliştirmeye çalışan bazı çağdaş alimlerin paylaştıkları temel öneri, Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajlarıyla temel ilke ve amaçlarının belli yöntemlerle metinden çıkarılması ve bunların çeşitli tarihi durumlara uygulanmasıdır. Bu suretle başlangıç dönemlerinde olduğu gibi bugün de Kur'an'ı hayatla bütünleştirmek, Müslümanların ve genel olarak insanlığın sorunlarına Kur'an'dan çözümler üretmek mümkün olacaktır. Burada metni ve yorumcunun tarihi durumunu bir araya getiren şey, Kur'an'ın evrensel ilkeleri ve değerleridir. Bununla birlikte, Kur'an'ı anlama konusundaki yeni görüşlerde, kendi içinde bazı problemler taşımakta olup, bunların taraftarlarının kendi aralarında henüz bir yöntem birliğine ulaşmış olduklarını söylemek, mümkün değildir. Ayrıca klasik yorum usulünü devam ettirmenin gerekliliğine inanan kesimin bu tür yeni sayılabilecek yöntem önerilerine yönelttikleri eleştiriler de hala ilgili bilim muhitlerince tartışması sürdürülen konular arasında bulunmaktadır. Bu tür yeni sayılabilecek yöntem önerilerine karşı çıkarak klasik yorum usulünü devam ettirmenin gerekliliğine inanan oldukça güçlü bir kesim de mevcuttur. Sonuç olarak günümüz İslam dünyasında Kur'an'ı anlama ve yorumlama konusunda ümit verici tartışmalar yaşanmakta bütün bu gelişmeler Kur'an'ın doğru anlaşılması yolunda önemli mesafelerin kat edilmesine ve Kur'an araştırmaları alanında ciddi çalışmaların ortaya konmasına katkılar sağlamaktadır. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programın ön söz kısmındaki başlıkları aktarmaya devam edeceğiz. Yarın tekrar aynı saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Kur'an